Ağzıbı Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ﷻ’l Wāhid al Qahhar. Ve salat ve salam ﷺ’e, Ve ﷺ’e, Aleh ve Ashabih al Adhar. Ve ﷺ’e, Jamil Anbiyā Kıymetli kardeşlerim, hepinizin bildiği çok kez zihinlerinizde de bu manada kendi kendinize telkin ettiği bir hakikati size hatırlatarak bugün dersime başlamak istiyorum. İnsanlık tarihinin başlangıcından bu tarafa hep iki damar birbiriyle mücadele halinde oldu ve kıyamete kadar da böyle olacak. Hak damar, batıl damar. Bunlar birbirinin zıttı ve asla örtüşmeyecek şeyler. Ancak işin zor olan ve imtihanının ağır olan kısmı da şurası hangisi hak, hangisi batıl? Bunun tespiti çok zor ve imtihan meselesi de buradan biraz daha kaynaklanıyor. Çünkü biz şunu görüyoruz, şunu okuyoruz. Şu anda da şahit oluyoruz. Batıl bazen hak maskesi takarak çıkıyor meydanlara. Sen onu karşında hak ya da batılı net olarak göremiyorsun. İnanılmaz derecede ambalajlar var. İnanılmaz derecede maskeler var. İnanılmaz derecede senaryolar var. İnanılmaz derecede bu manada planlanan... Karanlık kapıların ardında planlanan şeyler var ve bunlarla hep hakkın sesi kısılmak, hakka ait olan şeyler insanlara ulaşmasın diye bu manada yapılan gayretler var. Hele bu zaman fitne zamanıysa fitne zamanlarında hakla batıl tamamen birbirine karışmış vaziyettedir. O karışıklığın imtihanı o kadar fazladır ki, İnsan ancak Allah'ın yardımıyla şu haktır diyebilir, şu da batıldır diyebilir. Allah korusun bir ömür, bir yalanın, bir kötü şeyin peşinden koşar insan ama gittiği, ama koştuğu, ama gönül verdiği şeyin hak olduğunu zanneder. Allah için yapıyorum der, Allah'ın dinine hizmet için yapıyorum der. Bu millet için yapıyorum der. Bu topraklar için yapıyorum der. Dolayısıyla bu manada kullandıkları argümanlar çok farklıdır. Ve sen de hassas olduğu noktalardan bu manada bazı şeyleri duyunca evet dersin burada güzel bir şey var ve kendinin ne varsa bu manada başta duyguların olmak üzere elindeki imkanlar, ümitlerin, heyecanların neyse bu manada bir hülyanın ama kötü bir hülyanın peşine takabilirsin Allah korusun. Bu hakla batılın birbirine bulaşması, özellikle de batılın kendini hak gibi göstermesi o kadar zor bir şeydir ki Aleyserat ve selam efendimiz onun için bir ömür dilinden sizin de çok iyi bildiğiniz bir duayı düşürmemiştir. Allah'ım bize hakkı hak olarak göster ve o hakka ittiba edebilmeyi bizlere nasip eyle. Batılı da batıl olarak göster ondan da içtinab etmeyi uzaklaşmayı bize nasip eyle. Duamız olsun öyle gönülden yapalım ki bu duayı bu duaya çok muhtaçız ümmet olarak. Allah'ım ne olur ne olur her türlü şeye rağmen eksiğimize rağmen noksanımıza rağmen kusurumuza rağmen ne olur bize hakkı hak olarak göster Amin. batılı da batıl olarak göster Amin. hakka ittibayla bizi rızıklandır Amin. Batılan, batıldan da uzaklaşmayla bizi rızıklandır Amin. bize bu rızkı çok görme Allah'ım hak etmemiş olmamıza rağmen bize nasip eyle Amin. bu dua birçok kaynakta geçer aleyhissalatü vesselam efendimizin Dualarını aktaran kaynaklara baktığınız zaman göreceksiniz. Ama özellikle İbni Kesir tefsirinde Bakara suresinin 213. ayetini tefsir ederken bu duayı verir. Çok ilginçtir. 213. ayeti şöyle bir okuyun. Özellikle ehli kitabın kendilerine kitap verilenlerin Gele, hakikati kendilerine ulaşan kesin bilgiyi hakikati yani Kur'an'ı ve Hazreti Pey, Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem çok iyi bilmelerine rağmen bile bile hakkı batıla karıştırıp bu manada ihtilaf çıkarmaları ve bu çıkardıkları ihtilaf üzerinden de bir batıl karartma operasyonu gerçekleştirmeleri aslında batılın üstünü örterek İçinde saklanan o batılın yerine bir hak ambalajı geçirip bu manada bir mücadele verdiklerini söyleyen o ayetin tefsirinde bunu bu duayı aktarır. Zordur hakkın ne olduğunu batılın ne olduğunu insanın tespiti zordur. Ancak Allah'ın yardımıyla olabileceğine de aslında bir gönderme yaparak burada söylemiş olur. Biz de şu zor günlerde şu üzerimizde kara bulutların gezdiği günlerde dostun kim düşmanın kim tam olarak belli olmadığı günlerde farklı farklı bir biçimde imtihanlarda olduğumuz şu günlerde buna çok muhtacız. Çünkü bilirsek eğer batıl kim onun karşısında hakka yaraşır bir biçimde dururuz Allah'ın izniyle. Eğer hak tarafı kim hak kim onu bilirsek hakkı koruma noktasında da sorumluluğumuzu bu manada ortaya koymuş oluruz. Peki bu manada Allah'ın yardımının bir yasası yok mu? Allah nasıl gösterir kuluna hakkı gerçek kimliğiyle batılı da gerçek kimliğiyle? Elbette ki yasası var. Allah'ın hiçbir meselesinde hiçbir işinde Cenab-ı Hakk'ın bu manada ortaya koyduğu her türlü buna bağlı olan sünnetullah dediğimiz anayasalarda temel anlamda Dikkat noktasında dikkatlerimizi çektiği hususlar da vardır. Evet onun kanunu hikmeti bazen bizim anlayamayacağımız tarzda olabilir. Onun için çok güzel söylenmiştir. Onun hikmetinden sual olunmaz ama hikmetsiz de iş yapmaz. Tam olarak bunu biz belki kavrayamayabiliriz. Ancak temel anlamda bir meseleye dikkatimizi çekerek aslında bunu Kuluna mümin kuluna nasıl göstereceğini söyler nasıl gösterir eğer sen takvayı kuşanırsan takva elbisen olursa işin merkezine takvayı alırsan Allah senin gözünün üstünden perdeleri kaldırır kimin hak kimin de batıl olduğunu bu manada ortaya koymuş olursun takvayı nasıl elde ederiz o da bizim bugünkü konumuz ama onun cevabını ben en son vereceğim. İnşallah Rabbim gerçek manada o takvayı kuşananlardan etsin bizleri de bu manada bazı şeyleri biraz daha iyi görmüş olalım. Güzel kardeşlerim kulluğun zirvesi Allah'tan razı olmak diyeceğiz bugün. İnsan kulluk için yaratıldı. O kulluğun zirvesinde de Allah'tan razı olmak var. Peki ne demek Allah'tan razı olmak? Allah'ın kulu için murad ettiği her şeye kayıtsız ve şartsız bir biçimde her koşulda teslim olmak o teslimiyetinde en ufak bir sıkıntısını yürekte çekmemektir bir kere burada rızayla ilgili bir şey var bu çok önemli bir şey bugün belki de bizim Rabbimiz ile olması gereken münasebette ciddi ciddi sıkıntılar yaşadığımız bir alan burası onun için biz Allah'tan razı olma meselesinin üzerinde biraz durmak durumundayız. Durmak durumundayız çünkü imanımızla alakalı bir meseleyi konuşuyoruz. Nedir rıza? Sözlükte hoşnut ve memnun olmak anlamındaki rıza, rıdvan veya merdat mastarından isim olup hoşnutluk, hoşnut ve memnun olma hali demektir. Türkçede de kullandığımız bir anlam. Meseleyi daha iyi anlayabilmemiz için Hazreti Musa'nın üzerinden bize aktarılan bir söz var kaynaklarımızda. Biliyorsunuz Ulul Azm peygamberlerinden olan Hazreti Musa Turi Sina'da Sina Dağı'nda çok güzelliğe şahit oldu. Orada bizim mahiyetini çok da anlayamayacağımız bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın nuruna da şahit oldu. Orada bazı konuşmalar da oldu. İşte kaynaklarda aktarılan o konuşmalardan bir tanesi de bugün bizim konumuzla alakadardır. Hazreti Musa şöyle bir soru soruyor Rabbim, Rabbimize. Ey Rabbim sen kullarından ne zaman razı olursun? Buna Bunu bana öğret ki kullarına bildireyim onlar da seni razı edecek amellerde bulunsunlar. Bizim için de önemli bir şeyi Hazreti Musa soruyor. Sen kullarından ne zaman razı olursun bunu bana bildir ki kullarına söyleyeyim ki onlar da seni razı edecek şeyler yapsınlar. Bu talebe karşı Rabbimiz şöyle cevap verir ey Musa kullarım benden ne zaman razı olurlarsa ben de onlardan o zaman razı olurum. Demek ki Allah'ın bizden razı olması bizim Allah'tan razı olmamıza bağlı. Evet biz belki de birbirimize yapabileceğimiz en güzel dua olarak Allah senden razı olsun duasını yapıyoruz. Gerçi bu kısa ama çok önemli dua bazen gençleri kesmiyor. Hocam işte bir dua et zaman Allah senden razı olsun deyince olmuyor. Biraz daha böyle süslemek küslemek lazım uzatmak lazım duaları öyle hoşlarımıza gidiyor ama bir bilsek bu ne kadar önemli bir dua. Bir menkıbe anlatayım size. Bazen menkıbelerin mesajlarından alabileceğimiz güzellikler var. Kaideyi de biliyorsunuz onun için rahat anlatıyorum. Menkıbelerde asla bakılmaz fasla bakılır. Oradaki asıl mesaj neyse o mesajın üzerindeyiz. Amanın birine gözleri görmeyen birine diyorlar ki bir dua hakkım var ve Allah kabul edecek. Ne istersin Allah'tan? Düşünüyor e gözleri görmüyor. Allah'ım bana bir göz ver. Gözlerimi aç dese hakkı gidecek. Ama evlilik istiyor. Ama zenginlik istiyor. Ama çocuk istiyor. Hiçbirini de bu manada feda edemiyor birbirinden. Bunun üzerine şöyle bir dua geliyor aklına. Allah'ım çocuğumu altınları avuç avuç sayarken görmeyi bana nasip et. Güzel de bir dua. Ne oluyor sonuç bilmiyoruz. Ama emin olun Allah senden razı olsun duası aynı buna benzer bir duadır. Allah razı olursa cennetini verecek mi? Verecek. Cennette sevdiklerine seni komşu edecek mi? Edecek. Cennette seni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme komşu edecek mi? Edecek. Cennetin en büyük... Ödülü mükafatı cemalullah'tır Allah'ın cemalini seyretmektir nasip edecek mi edecek e daha ne olsun sen en güzelini istiyorsun o amanın yaptığı duaya benziyor aslında Allah senden razı olsun duası onun için bu duayı sakın basite almayın öyle ağız alışkanlığıdır kısa bir cümledir söyledik gittik diye de kendinizi zannetmeyin. Niyetinizi bilincinizi iyice açarak birbirinize yapılacak en güzel dua olarak Allah senden razı olsun duasını her daim yenileyin. Ben size diyorum siz de bana deyin Allah hepinizden razı olsun. Ama bu duanın bir de şöylesi var. Hazreti Musa'dan öğrendik. Sen Allah'tan razı ol. Bazen bunu yapmakta da fayda var birbirimize. Kardeşim Allah'tan razı ol diyelim. Çünkü öğrendik biraz önce razı olursak eğer Allah da bizden razı olacak. Eğer Allah'ın bizden razı olması bizim ona ondan razı olmamıza bağlıysa o razılık adına da bazı şeyleri ortaya koymamız gerekir. Peki bunu sadece dille söylemek yeter mi? Yani ben Allah'tan razıyım söyledim işin içinden çıktım yeter mi? Hayır bu işin sadece kavli boyutudur. Allah'tan razı olmanın ne demek olduğunu biraz önce söyledim. Koşullar, şartlar, imtihanlar, belalar, musibetler, nimetler ve nikmetler fark etmez. Hem nimet hem de bela ne kadar ağır olursa olsun her şart ve durumda Allah'a bu manada teslim olabilmektir aslında Allah'tan razı olmak. Ama daha da iyi anlayabilmemiz için ben bazı şeyler size vermek istiyorum. Özellikle bazı alimlerimizin bu rıza meselesini çok iyi anlamış bazı alimlerimizin birkaç sözünü aktarmak istiyorum size. İlk sufilerden bizim selefi salihin dediğimiz o büyük alimlerden bir tanesidir. Haris el muhasibi. Ona el muhasibi denmesi nefsini başkalarına kıyasla daha ciddi bir biçimde hesaba çektiğinden dolayıdır. O nefsinin muhasibidir. Onlarca hocası yüzlerce talebesi vardır. Nasıl bir ocaktan yetiştiğini sadece bir cümleyle söyleyeyim. O İmam Şafi'nin talebesidir. Buradan anlayın nasıl bir alimdir, nasıl bir müfessirdir, nasıl bir muhaddistir ve özellikle İslam'ın züht mektebinin bu manada teşekkülü adına nasıl büyük gayretler ortaya koymuştur soruluyor Haris el muhasibiye rıza nedir diye bakın tanım nasıl bir tanım Allah'ın hükmünde adil olduğunu ve hiçbir hükmünde itham edilmeyeceğini kulun bilmesidir bu tanımın üzerinde durun ben vakit lazım bana sadece geçiyorum ama siz durun. Daha vereceğim tanımlar da var. Allah'ın hükmünde adil olduğunu ve hiçbir hükmünde itham edilmeyeceğini, yani tenkit edilmeyeceğini, itiraz edilmeyeceğini kulun bilmesidir. Rızanın kaynağı neredendir diye bir soru soruluyor arkasından. O da diyor ki Allah hakkında hüsnü zanda bulunmak ve onun hükmünde zulümden beri olduğunu bil, bilmektir sadece bu tanımı anlasak dediğim gibi başka şeyler de var Kur'an'da da başka ayetlerde var birazdan bazılarına sadece gönderme yapacağım sahabenin bu konuda söyledikleri var en başta aleyhissalatü vesselam efendimizin de bu manada söyledikleri var onlar hepsi bir tarafa dursun sadece şu tanımı anlasak mesela şöyle bir şey yapmayız 10 senedir Allah'tan bir şey istiyoruz. Dua için 11. sene ellerimizi açsak 10 sene önceki heyecanımız ne kadarsa aynı heyecanla Allah'tan yine aynı şeyi eğer istediğimiz şey meşru bir şeyse aynı şeyi bir daha ısrar tekrar ve heyecanla isteriz. Duamızın kabul olmayacağı konusunda bir korgu çekmeyiz. Çünkü biliriz. Hayırlı olanı bize verecek. Ben 10 senedir çocuk için ellerimi açmışım Rabbime mesela çocuk konusunda imtihanım var. Ellerimi açıyorum Allah'ım ne olur. Nasıl ki sen İbrahim aleyhisselamı o ilerleyen yaşına Sare validemizi o ilerleyen yaşına rağmen rızıklandırdınsa nasıl ki sen Zekeriya'ya Yahya'yı verdinse nasıl ki sen İmran'a Hanne'ye Meryem'i verdinse beni de sevindir Allah'ım derim. Verim bunu 15 sene geçmiş 15. senenin sonunda bile ellerimi açtığım zaman zerre miktarı ya ben bu kadar dua ettim niye Allah benim duama icabet etmedi diyerek haddi aşacak bir cümle söylemeden dua etmeye tekrar ederim. 50 sene midir 100 sene midir biz Mescid-i Aksa için dua ediyoruz 5000 sene de olsa... Yarın içimizden bir Selahaddin çıkıp orayı fethedecekmiş gibi aynı heyecanla aynı coşkuyla aynı heyecanla aynı sevdayla duama devam ederim. Eğer ben buradaki rıza makamını anlamışsam çünkü o benim hakkımda neyi takdir etmişse onu verecek. Ben de o takdiri istiyorum zaten belki de Cenab-ı Hak benim bu ısrarıma ve tekrarıma bu işi bağlamış. Belki de kader planında bu iş buna bağlanmış ve ben bunu yapmadığım için olmuyor. Belki de Allah benden daha benim istediğimden daha güzelini bana verecek. Onun için erteliyor. Cenab-ı Hak ihmal etmez imhal eder. Hiçbir şeyi ihmal etmez. Bazı şeyleri erteler. O zamanın ortaya çıkmasını bekliyor. O ayrı bir mesele. Ama burada önemli olan o rıza meselesinin gereğini ortaya koymaktır. Başka bir zaman Haris el Muhasibi'ye bir daha soruluyor. Rıza nedir? Buna yakın bir şey söylüyor ama farkları var. Kalbin acı bir hükümde dahi surur ve mutluluk duym duymasıdır. Kalbin acıyor ama yine de Allah'a karşı en ufak haddi aşacak söz söylemiyorsun. Hatırladınız mı şimdi tam bu sözün üzerinden aleyhissalatü vesselam efendimizin minik İbrahim'i kucağına aldığı anda gözyaşlarını İbrahim'in oğlu İbrahim'in üzerine akıttığında gözyaşarır, gönül mahzun olur ama şu dilden Allah'ım seni hoşnut etmeyen bir tek cümle çıkmaz. İşte budur, rıza budur ve o rıza meselesinin ne olduğunu aleyhissalatü vesselam efendimiz ortaya koyuyor kalbin acı bir hükümde dahi sürur ve mutluluk duymasıdır rızanın zıttı ise kızmaktır diyor el muhasibi bu da kalbin olan bitenden bezginlik ve hoşnutsuzluk duyması ve malik olma hususunda rağbetinin çokluğudur eğer anlamışsa rızayı bunu yapmaz ya bu kadar Müslümanlar darma duman nereden olacak bu iş bunu diyen adam Rıza'yı anlamamıştır. Senin işin değil o sen oraya takılmamak durumundasın sen kendi işine bak sen asıl olması gerekeni yap. Dolayısıyla imtihanlar ağırlaşsa bile kalbin acı duysa bile sıkıntı duysa bile Yine de senin gönlünde bu manada Allah'a iman meselesinin bir gereği olarak o rızanın sana kazandırdığı bir şeyle hareket etmek durumundasın. Diyorlar ki Haris el-Muhasibi'ye bize biraz daha aç bu meseleyi. Razı olan kimse rızasında sebat edecek, sebat etmesini sağlayacak ve rızasının kadrini arttıracak bir şeye muhtaçtır. Dikkat edin. Razı olan kimse rızasında sebat etmesini sağlayacak ve rızasının kadrini arttıracak bir hale muhtaçtır. Peki bu muhtaçlık nasıl olur diye soruyorlar. Bakın cevap ne oluyor? Evet buna muhtaçtır. Rızasını kaybetme korkusu ve Allahu Teala'ya şükretmekteki taksirini bilmek. Ne kadar şükredersek edelim yine de eksik olduğunu bilmek unutmamak. Kişinin rızada sebat halini kalıcı kılar ve Allah'tan razı oluşunun kadrini arttırır. Neden biz namaz kıldıktan sonra istiğfar çekiyoruz, istiğfarı dilimizden düşürüyoruz anlıyorsunuz değil mi? Ne yaparsak yapalım şükürde bile Allah'a ibadette bile tam anlamıyla bazı şeyleri yapamayacağımız için her daim o istiğfarın dilimizde olması aslında bu rıza meselesinin doğru anlaşılmasıyla alakadardır yine size Bağdat'ın ilk sufilerinden Seri es bir tablo aktarmak istiyorum Seri Es-Sekati de yine Bağdat'ta yaşamış Hicri 155'te miladi 772'de Bağdat'ın Kerş şehrinde doğmuş birisidir babası hurdacılık yaptığı için ona Sakati demiştir. onun şeyi de oradandır İki isim söyleyeceğim ki şöyle ya da böyle buradan çok duydunuz. maruf Kerhi ile habib Er Rai onun hocalarının arasındadır. Başkaları da var. Kimin dayısı biliyor musunuz? Bu büyük İslam alimi Cüneydi Bağdadi'nin dayısı. Böyle de bir dayı yiyen ilişkileri var ki. Onun birçok şeyini zaten Cüneydi Bağdadi bize aktarıyor. Bir tablo bir genç geliyor ve şöyle bir soru soruyor seri es-sakatiye ey üstad ey hocam diyor kul Allahu u Teala'nın kendisinden razı olduğunu bilebilir mi? Merak ediyor musunuz Allah benden razı mı diye merak ediyor musunuz herkes ediyor. Ve bir genç geliyor bu soruyu soruyor bir kul bilebilir mi Allah kendisinden razı mı değil mi? Seri es-sakatiye. Şöyle biraz düşünüyor. Hayır bilmez diyor. Daha işin başında. O genç diyor ki üstadım diyor bence bilebilir. Bence bilebilir deyince iyice meraklanıyor. Çünkü nasıl bir bilgi verecek? O insanlar öyle bir kibir etmezler. Çocuktan bile bu manada ders almayı bilecek kadar bu işin seviyesini kazanmış insanlardır. Öyle ben hocayım, benim yanımda laf olmaz falan filan o hikayeler bizde var. Orada o hikayeler yok. Hemen dikkat kesiyor. Söyle bakayım. Böyle bir bilgiye nasıl ulaştın? Şunu söylüyor. Allah Teala sevdiği ve razı olduğu şeylere beni muvaffak kılar. Çirkin gördüğü ve kızdığı şeylerden de beni uzak tutarsa o zaman Allah'ın benden razı olduğunu bilebilir. Daha da Türkçeleştireyim mi size? Şöyle. Uğraştığınız işe bak. Uğraştığınız iş eğer iyi ise, salih bir amelse geçen der söylediğim bir amelin salih olabilmesinin şartlarını. Salih bir amel ise inşallah sizin o yaptığınızdan da sizden de Allah razıdır. Ama değilse bu manada başka şeyler varsa ortaya, ortada ama el muhasibi gibi ancak muhasebe yapınca bu ortaya çıkabilir. Yoksa öyle evrilip çevirerek değil. Ciddi bir biçimde ben şu anda yaptığım işten Allah razı mı? Bunun sani amel olup olmadığı konusundaki tespitini tam anlamıyla yaptığım zaman meşguliyetimin rızayı kazandıp kazandırmadığını da tespit etmiş olabilirim. Çünkü hadis var ortada. Allah'ın bir kuluna olan hayır muradı onu iyi şeylerde hayır işlerinde kullanmasıdır. Eğer Allah bir kulu hayır işlerinde kullanıyorsa inşallah o rıza makamına erişmiştir. Cenab-ı Hak hepimize bunu nasip eylesin. Amin. Yahya İbni Muaz rahmetullahi aleyh şöyle bir şey söylüyor. Kim müdebbir olarak Allah'tan razı olursa Allah'ın her hükmü onu sevindirir. Allah'ın bir hükmünü duyduğu zaman ya bu çağda mı bu zamanda mı demez. Allah'ın hükmü onu keser ve ona kifayet eder. Çünkü Allah'ın ortaya koyduğu her hükmün kıyamete kadar evrensel, ebedi ve yeni olduğunun bilincinde hareket eder. Bu konuda bir şüphe içerisinde olmaz. Evet şartlara bakar şimdi söylersem söylemezsem ne olur ne biter onu hakikate hakkıyla şahit olmak dersine havale edeyim orada söyledim zaten ama bu manada şüphe duymaz Allah'ın koyduğu bu manadaki sisteme ve o sistemin temel yapı taşlarına asla yüreğinde şüphe duymaz işte burada Yahya İbni Muaz'ın dediği o kim müdebbir olarak Allah'tan razı olursa Allah'ın hükmü onu sevindirir. Bir de devamı var. Yasaklar konusunda yani Allah bir şeye yasak dediyse bir şeye eğer Allah haram dediyse o hususta da Allah'tan razı olmayan kimse asla masiyetten günahtan kurtulamaz. Çünkü bu rızayla ortaya çıkacak bir şey. Allah'tan razıysan eğer Allah'ın dediğini yapacaksın. Allah'tan razıysan eğer Allah'ın yasakladığını yapmayacaksın. Eğer bu da bir acziyet varsa bir zafiyet varsa o zaman ortada rıza adına bir şeyi konuşmamız mümkün olmaz. Son bir söz aktarayım alimlerden size. İbni Ataullah el-İskenderiye bu ismi de biliyorsunuz. Diyor ki rıza Allahu Teala'nın kul için takdir ettiği şeyleri kalbinin sükunetle karşılamasıdır çünkü Allah onun için en iyi olanı seçmiştir böylece kul takdire rıza göstermiş ve hoşnutsuzluktan kurtulmuş olur İyi hoş diyorsun da hocam hele şunu gel bize bir izah et Müslüman namazlı niyazlı güzel İslam'a dikkat eden bir aile Hanım güzel, bey güzel Allah bunlara tutuyor engelli bir çocuk veriyor. Bu çocuğun derdini çekiyor o aile 20 sene, 30 sene, 40 sene. Bunu nasıl anlayacağız biz? Ya da gencecik birisi gencecik hayattan koparıyor. Cenab-ı Hak alıyor onu elinden. Ona o manada bir imtihanı yaşatıyor ve o manada çok sevdiği çok bu manada gözünün nuru gibi baktığı o evladını alıyor nasıl anlayacağız bunu ben ne desem sözler kifayetsiz ama nasıl anlayacağımıza dair ben bir hadise yaslanarak size bir tablo söyleyeyim hep söylüyorum bir cümle söylüyorum bir daha söylemek istiyorum ahiret dediğiniz o gideceğimiz asıl yurt var ya İnanılmaz derecede sürprizlerin ve hayal kırıklıkların yaşanacağı bir yer sürprizlerle karşılaşacağız ve bazen de hayal kırıklıklarıyla karşılaşacağız umut ettiğimiz şeylerin orada olmadığını göreceğiz ama bazen de bazı şeyler önümüze öyle güzel şeyler çıkaracak ki ona da hayran hayran o gün bakacağız İnşallah duam o ki hepimiz o hayran olanlardan olabilelim Allah o gün filmin devamını gösterecek kullara diyecek ki kulum sana böyle birini verdim 30 yıl 40 yıl sırtında taşıdığın bir evlat verdim. Şimdi onun mükafatını alma günüdür. Onun karşılığı şudur dediği zaman o kul diyecek ki o Rabbim ne güzel ne güzel. Keşke 10 yıl daha fazla taşısaydım mükafatın biraz daha artsaydı diyecek gösterecek filmin devamını gösterecek hani o 20'sinde senin elinden çekip aldığım evlat var ya ya da daha bebekken senden aldığım o evlat var ya eğer o evlat yaşasaydı şöyle olacaktı böyle olacaktı şunları görecektin bunları görecektin ya da hiçbir şey yok o manada diyecek ki onu aldım ama sen sabrettin işte bu da onun karşılığı diyecek okul yine oh diyecek ve o manada karşılaştığından razı ve memnun olacak. Ama oradaki rıza buradaki rızaya bağlı. Öyle ortalığı velveleye vererek hem de ilk vurduğu anda o sabır adına bazı şeyleri korumayarak rıza elde edilecek bir şey değildir. Aleyhselat ve selam efendimizin sabır noktasında söylediği Ensar bir hanıma söylediği o ilk vurduğu anda bu manada Allah'ın istediği gibi karşılık vermenin adıdır sabır. Bunu yapabilirse eğer rıza adına bazı şeyler olacak. İşte burada söylenen de odur. Rıza Allahu Teala'nın kul için takdir ettiği şeyleri kalbinin sükunetle karşılamasıdır. Çünkü Allah onun için en iyi olanı seçmiştir. Böylece kul takdire rıza göstermiş ve hoşnutsuzluktan kurtulmuş olur. Son bir sözle size ilim şehrinin kapısı olan Hazreti Ali'den aktarayım. Bakın o da rızaya nasıl bir şey söylüyor. Belki de bu söylediklerimin tamamının dayanağı olabilecek bir söz bu. Diyor ki Hazreti Ali rıza yaygısına oturan kimseye Allah'tan hoşuna gitmeyen hiçbir şey gelmez. Eğer bir insan... Rızayı benimsemişse ne gelirse gelsin ona onu hoşnut etmeme gibi bir duruma sevk etmez. İstek ve sual yaygısına oturan ise hiçbir şekilde Allah'tan razı olmaz. Şikayeti bitmez onun konuşur konuşur bir dokun dertli dolap gibi başlar ötmeye onlarca şey söyler arka arkaya ondan bu manada bir şey duyamazsın. Şimdi ben bunu yazarken hemen aklıma geldi dedim ki kardeşlerime de okuyayım burayı. Yunus'un çok güzel bir şiiri var hepinizin bildiği tam da buraya uyacak. Hoştur bana senden gelen ya hilatu yahut kefen ya taze gül yahut diken kahrında hoş lütfunda hoş gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa İkisi de cana safa lütfunda hoş kahrında hoş yine de Allah bizi lütfuyla terbiyesin Amin. yine de Allah bizi o cemaliyle sevindirsin Amin. biz bunu isteriz ama ne gelirse de bu manada başımızın üstüne der Rabbimize bu manada sığınır iltica eder o belayı o musibeti o imtihanı taşıma adına gayret içerisinde oluruz şimdi benim güzel kardeşlerim çok çok şey söylenir burada ama ben Rıza'ya engel iki tane soruyu size emanet etmek istiyorum. Eğer Rıza'yı benimsemişsek şu iki soruyu asla söylemeyiz ve sormayız. Neden ben? Neden ben değil? Rıza'yı benimsemiş adam bu iki soruyu sormaz. Neden ben? Allah'ım bu kadar kulun içerisinden beni mi buldun? Haşa bu bir müminin söyleyeceği bir soru söz değildir. Niye hep biz niye hep ben niye ben bana hep geldi niye bana yağdı niye bu imtihanların ardı arkası kesilmiyor bunu söylemez mümin hatta gelirse eğer sevinir sahabe gibi İyi iyi demek ki daha biz Rabbimizin katında unutulmamışız der o belayı bir imtihan olarak kabul eder ona göre de onun üzerinde durur neden ben değil sorusunu iki şekilde de sorulabilir Mesela şu da ahmakça bir şey. Ya Allah seni cemaliyle imtihan ediyor. Allah sana güzel güzel nimetler vermiş. Kaşınıyor musun? Ne istiyorsun sen? Onun şükrünü eda et. Niye bana gelmiyor? Ya niye gelsin? Allah'tan afiyet dilenir. Bela istenir mi? Musibet istenir mi? Her zaman Allah'tan af ve afiyet dilenir. Dolayısıyla biz afiyet dileriz Rabbimizden ama geldiği zaman bela onu da taşırız. Geldiğimi imtihan onu da taşırız. Dolayısıyla neden ben değil ya? Başkaları niye böyle ağır ağır imtihanlarla karşı karşıya kalıyor? Niye ben değil benim bana gelmiyor diye soru sormak da bu manada tehlikelidir. Ama işin bir diğer boyutu daha var o daha tehlikeli. Mesela bir kardeşiniz bir yakınınız özellikle haset dediğiniz şey yabancıya olacak bir şey değildir. Haset dediğiniz şey sizinle aynı kulvarda olan insanlar için olacak şeydir neden akrabalar arasında daha çok haset olur en yakınlar onlar olduğu için neden arkadaşlar arasında olur en yakınlar onlar olduğu için uzaktaki adamla haset adına bir şey olmaz dolayısıyla burada özellikle neden ben değil bu soruyu nasıl sorar insan arkadaşı akrabası güzel bir mükafata mazhar olmuştur diyelim ki Allah ona kazanç itibariyle açmıştır kapıları yağdırıyor üzerinde elini alıyor teneke teneke oluyor altın böyle bir hal ikide bir o adama bakıyorsun ve diyorsun ki neden ben değil Allah'ım ben sana ne yaptım niye bana vermiyorsun da ona veriyorsun onun ne özelliği var ki sen ona seçtin ona veriyorsun hep niye ona hep niye ona diyorsun bak dediğin her cümle senin haddi açtığını gösteriyor çünkü Allah'ın sana sormayacağını çok iyi biliyorsun. Niye sana sorsun ki zaten? Mülk onun kulunun onun. Verdiği hangi şeyin bedelini sen ödedin ki sana bu manada bir şey sorsun. Dolayısıyla bu manada neden ben değil sorusu iki türlü de haddi aşmak sorusudur. Neden ben sorusu da imtihana karşı bu manada ortaya konmuş bir sorudur. Ve bu sorular eğer varsa Orada rıza adına bir şey yoktur. Şimdi benim güzel kardeşlerim bu bilgilerin üzerinden sizi bir aziz kitabımızın önüne getirmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de rıza meselesiyle alakalı yüzü aşkın ayet görürsünüz. Ben önce dedim öyle bir ders mi yapayım sadece Kur'an-ı Kerim'deki ayetler üzerinden sonra değiştirdim. Bu öndeki mukaddimeyi verdim ama özellikle şimdi anlatacağımı eğer söylemeseydim Rıza meselesinde asıl konuşmamız gereken şeyi konuşmamış olacaktık. Şöyle bir cümle var Kur'an-ı Kerim'de. Radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı olmuş onlar da Allah'tan razı olmuş. Ne güzel Allah onlardan razı olmuş onlar da Allah'tan razı olmuş. Dört yerde aynı cümle geçiyor. Dört ayette. Maide suresi 119. ayette, Tevbe suresi 100. ayette, Mücadile suresi 22. ayette, Beyyine suresi 8. ayette. Dört tane ayette aynı ifade Cenab-ı Hak tarafından bize söyleniyor. İki tanesi sahabeyi evet ta tasvir ediyor ve direkt sahabe için söylüyor. Ama onların üzerinden her mesaj olduğu gibi yine o genel ifadeler korunur. Diğer iki ayette de olay daha farklı bir biçimde aktarılır ve bize daha farklı bir mesaj verilir. Şu dört tane ayeti farklı şekillerde biz ele alabiliriz. Gerçekten ayetlerdeki mesajlar çok çok önemlidir. Ama ben sadece bu dört tane ayeti şu çerçeveden okumak istiyorum. Allah kulundan kul Allah'tan nasıl razı olur? Madem cümle böyle biz de bunu tespit edebilmek için Buna bir bakalım Allah kulundan kul Allah'tan nasıl razı olur? Bu soruyu dört tane ayete sorduğunuzda karşınıza çıkacak dört tane kavramdır. Sadakat, uhuvvet, adalet ve salihat. Dört tane kavram aslında ayetlerde ortaya konuyoruz. Sonra ben biraz diğer ayetleri de irdeledim dedim ki gerçekten Allah'tan nasıl razı olunur Allah nasıl razı edilir diğer ayetlere de bir bakayım. O ayetlerin mesajları da bu kavramların altına giriyor ne derseniz ne derseniz inanın ki bu dört tane ana kavram içinde toplayabiliriz. Sadakat, uhuvvet, adalet, salihat bu dört tane olursa Allah'ın izniyle Allah kulundan kul Allah'tan razı olur. Peki öyleyse bir bakalım sadakat ne demek sadakat biliyorsunuz. Maide 119'da bu işte sadıklara sadakatlerinin fayda vereceği gündür deniyor sonra o cümle söyleniyor. Sadakati nasıl anlamak lazım biliyor musunuz? Sözünden, ahdinden, ilkelerinden, değerlerinden asla ama asla vazgeçmemektir. Rüzgar nereden eserse etsin, imtihan nereden gelirse gelsin. İyi günde herkes kolay söylemek kolay. Zor günde imtihanın olduğu zaman da orada belli olacak sadakatin olup olmadığı. O zamanlarda da eğer ilkelere sadakat adına bir şey varsa o zaman gerçek manada bir sadakati anlamış oluruz. Sadakati nasıl anlamak lazım biliyor musunuz? Kınanma korkusuna kazanma tutkusuna makam mevki şan şöhret ve para hırsına şehvet damarının galibiyetine kapılmadan istikamet çizgisini devam ettirmektir. Yaz böyle gel burada konuş sonra görürsün gününü bunları söylemek kolay bunları söylemek kolay ama imtihanla karşı karşıya kaldığında görülecek bizim halimiz yoksa kürsülerinde ne olacak sözü söylemek hem de öyle güzel güzel söz söylemek bir bedeli yok asıl. Bunun bedelini ödeyeceğin gün ben bunları kendi nefsime söylüyorum. Ama siz de dinlediğiniz için siz de kendi nefsinizle bu manada bu muhasebe yapın. İmtihanla karşı karşıya kaldığımızda kınanma korkusuna bakın ne kadar kolay söylüyoruz. Kınanma korkusuna Allah aşkına yapın bir test yapın 10 tane adam bulun. Bazen arkadaşlar olarak birbirinize yapın bakın buradaki zafiyetimizi tespit etmek için. Yaptığınız bir işi on tane adam arka arkaya eleştirsin. Yürüyüşünüzü eleştirsin, yürüyüşünüzü unutursunuz. On tane adam aynı şeyi söylese dönüp diyeceksiniz ki herhalde ben yürümeyi bilmiyorum. Böyle bir şeydir bu, kınanma korkusu budur. Ama sadakat dediğiniz şey varsa eğer hiç takmazsınız. Siz Allah'la bir ahit yaptınız. İlkeleri belirleyen kimdir? Rabbul Alemin olan Allah'tır. Bana ne kınanma dersiniz. Ver ve bunun gereğini yerine getirirsiniz. Kazanma tutkusu hele biraz artsın. Şimdi cepteki oran arttığı müddetçe oturduğun evin kalitesi, evin fiyatı arttığı müddetçe, bindiğin arabanın bedeli arttığı müddetçe senin de imtihanın ona orantılı bir biçimde artıyor. Azken imtihan az, çokken imtihan çok bu işin ölçüsü bu dolayısıyla o manada da var Ana, amca, ancak buraya almadığım sizin anlayacağınız için almadığım bir şey daha var bu manada sadakati zedeleyen bir şey de taltif görme teveccühü nas meselesidir nasıl ki kınanma adamın ocağını bu manada batırabilir aynı şey taltif içinde geçerli 10 tane adam gelir sana der ki Yahu sen ne adamsın sen olmasan var ya bu vakıf yürümez sen de o anda iç dünyanda bu adam ne diyor ya Allah'ım sen bu adamı yalancı çıkarma. Beni de buna layık like et diyerek dua edersen ya da sahabenin yaptığı gibi yerden alır bir toprak yüzüne çalarsan o ayrı bir yiğitlik onu söylemiştim ileride. Bu güzel bir şey ama bir de şu var eh ne yapalım acizane deyip yalandan rol yapmaya başlarsan o da ayrı bir şey. Eğer sen kendini kaptırırsan o manada takdire iş. Senin ocağını batıracak bir şey sadakati götürürsün bu sefer ne olur biliyor musunuz? Bu teveccühü nas denilen şey ocak batıran bir şey şan şöhret bunun altında değerlendirilmeli. İnsanların karşısında biraz itibar kazanan bir insan bir müddet sonra itibarını kendisine put olarak ediniyor. Artık itibarını korumak ilkeleri korumanın önüne geçiyor. Ne kadar tehlikeli bir şey biliyor musunuz? Birçok insan güzel başlıyor ama niye güzel bitmiyor? Bunlar yolun kazaları işte yol kazaları bunlar trafik kazaları ocak batıran kazalar bunlar. Yolda bu kaza oluyor çünkü imtihan oradan gelecek ve o kazaya uğradığın zamanda Allah korusun kaybediyorsun. Allah kaybedenlerden etmesin bizi. Kazanma tutkusuna makam, mevki, şan, şöhret ve para hırsına. Şehvet damarının galibiyetine kapılmadan istikamet çizgisini devam ettirmenin adı sadakattir. Daha da kestirme diyeyim masayla imtihan kasayla imtihan nisayla imtihan nisa da bunu kendine anlasın Rijalle imtihan karşılıklıdır bu karşı cinsin karşı cinse karşı imtihanı Allah bizi bu zafiyetlerimizden imtihan edecek. Sen iyi bir adamsın hiç makamda gözün yok ama para gördüğümü dayanamıyorsun. Sana makam gelmez para gelir. Yusuf'sun hiç gözün yok karşı cinste. Sana gelmez etrafında bir sürü züleyha vardır kaldırıp başını bakmasın. Ama sana biraz para geldi mi gevşersin oradan gelir. Neredense zaafiyet oradan gelir ve sadakat imtihanı insanın zaafiyetlerinin ve iddialarının üzerindendir o halde onu korumaktır aslında sadakat sadakat nedir biliyor musunuz şunu ne olur unutmayın yazın aklınızda ajandanızda zihninizde iyi bir yerde dursun sadakat dün peygamberin yanında ve arkasında durmak bugün peygamberin yolunda ve izinde olmak olmaktır aslında dün peygamberin yanında ve arkasında olmak Bugün peygamberin yolunda ve izinde olmaktır. Allah'ım sen bizi peygamberin yolundan ve izinden ayırma. Amin. Ya 14 asır geçmiş siz ne düşmüşsünüz bu peygamberin peşine dememektir işte sadakat. 14 değil 54 asır geçse ne yazar? Allah Resulü konuşuyor. Eğer konuştuğu şey hüküm noktasında önemli bir şeyse sorgulamaz bir mümin. Sorgulamaz. Peygamberin konuştuğu yerde Susmayı bilir peygamberin adımının önüne adım atmaz sesinin üzerine ses çıkarmaz onun bu manada söylediği hüküm üzerine başka bir hüküm asla bina etmez. Çünkü o bilir mümin olarak duracağı yeri bilir sadakat adına da bunu korumanın gayretini verir. İkincisi uhuvvet dedim o ney kardeşlik özellikle Tevbe 100. ayet onun mesajıdır vakti kullanmak için biraz hızlı geçeceğim üçüncüsü adalettir ama bu ayette adaleti neyin üzerinden veriyor biliyor musunuz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem affedersiniz Cenab-ı Hak ama peygamberimiz çok önemli bir şey söyleyecek şimdi zalimi sevmemek üzerinden veriyor ayette adalet geçmiyor ama dikkatle okuyun ne olur bir iki tane de tefsiriyle okuyun şu Mücadele süresinin 22. ayeti o kadar önemli bir ayet ki bu ayet aslında zihinlerimizde olması gereken mümin adalet anlayışını tesis ediyor. Ne diyor Rabbimiz? Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy sopları olsalar bile Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. Düşmansa eğer sevgi yok. Ne dedi Kur'an temel ölçüyü koydu mu başka ayetlerde? "Vela udvane illa ale'z zalimin." Zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Eğer düşmansa babam olsa ben de onun düşmanıyım. Eğer düşmansa benim aşiretinden de olsa ben de ona düşmanım eğer düşmansa benim en yakınım olsa en yakınımda biri olsa ben de ona düşmanım. Ve o manada aramızda sevgi bağı bitmiştir. Çünkü ortada ne var düşmanlık var düşman değilse kafir bile olsa onunla ilişkiler ayrı bir biçimde işleyebilir ve yürüyebilir. Ama bu manada eğer aramızda düşmanlık varsa o düşmanlık adalet adına bana bir sorumluluk yükler o sorumlulukta da bütün bağları Sıfıra indirmektir sıfır ilişki çünkü ortada ne var düşmanlık var İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir ayet devam ediyor şimdi benim güzel kardeşlerim bazı tefsirlere bakın şöyle bir dua göreceksiniz o tefsirlerde ben yerini söylemeyeyim biraz Böyle hazıra konmayın biraz araştırın gidin mesela evde kaç tefsir varsa biraz bakın hemen deyince kütüphaneden o alınıyor o alınmasın biraz bizim işimiz özellikle de kitaplarla yürüsün. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle bir şey söylüyor. Allah'ım bana bir fasılın veya bir facirin siz bunu şöyle de anlayın bir zalimin veya bir günahkarın iyiliğini dokundurma dikkat edin ne söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem cevamiyul kelim Allah'ım bana bir fasığın veya bir facirin iyiliğini dokundurma olur ki onun bir iyiliği bana dokunduğu için ona karşı kalbimde bir sevgi oluşur ayeti bunun bu cümlenin arkasından okuyor sallallahu aleyhi ve sellem Önce bu cümleyi söylüyor sonra da diyor ki ben bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü mücadele suresinin 22. ayetinde Allah şöyle buyuruyor diye söylüyorum diyor. Bu nasıl bir ufuktur Allah aşkına bu nasıl bir ufuktur? Düşünün birinden maddi anlamda bir katkı gördüğünüz zaman bir iyilik gördüğünüz zaman ister istemez diyorsunuz ona. Onun için müminin mümin üzerindeki sorumluluğu kardeşini zalime terk etmemesidir. Kardeşini bu manada başkalarının eline bırakmamasıdır. Kardeşinin bu manada sıkıntısı varsa ilk önce kendisi oluşan hukuk çerçevesinde o sıkıntıyı giderme noktasında kendisini sorumlu olarak görmesidir. Çünkü onu sen yapmasan. Yarın o kardeşin başka bir sıkıntıya uğradığı zaman o sıkıntının dedikodusunu yaparak kurtulamazsın. Daha açık söyleyeyim daha açık söyleyeyim ki anlaşılsın. Diyelim ki tanıdığın bildiğin çünkü bu hukukla olur. Şimdi bunu deyince ben başıma da iş açıyorum. Böyle deyince bu sefer millet bir buçuk saat konuşuyorum. Burası işine geldiği için burayı alıyor benim önüme bunu getiriyor. Neyse ben yine de söyleyeyim. Hukuku olan insanlar için konuşuyorum. Hukuk nedir? Ben seni tanıyorum sen beni tanıyorsun. Bu hukuktur. Hukuku olan insanlardan bir tanesi diyelim ki evlenecek. Ya bu adam evlenecek. Buna ev lazım. Buna eşya lazım. Buna düğün lazım. Buna şu lazım bu lazım biliyorsunuz. Ne olduğunu sen de bu adamı tanıyorsun ve Müslüman bir gün gidip o arkadaşına o kardeşine o hukukun olan insana demiyorsun ki Müslüman senin bir şeye ihtiyacın var mı? Ve biliyorsun o insanı ki o iffetli bir insan asla istemez asla sıkıntı da bile olsa istemez. Sen zarfın içerisine bir miktar koyup bu adama niye vermiyorsun? İlle düğünde gidecek işte arkadaşından şu deyip hava atıldığı zaman mı ortaya çıkacaksın? Oradaki olmuyor zaten asıl olması gereken buradakidir. Bunu yapmıyorsun o kardeşin gidiyor istememiş söylememiş de derdini bulaşmış faize. Bu seferde beylik beylik yaslanıyorsun koltuğun altına o an adamın evine gidilmez o adam zaten faize bulaştı falan filan deyip işin içinden çıktığını zannediyorsun. Vallahi bu kadar kolay değil billahi bu kadar kolay değil. Hukukumuz olan her insanın da bu manada düştükleri o yanlışlardan dolayı Allah bizi sorguya çekecek. Niye sormadın diyecek? Niye el uzatmadın diyecek? Niye bu manada anlamadın onun sıkıntısını diyecek? Ve biz de bu manada sor, sorguya çekileceğiz. Onun için bu manada bizim bazı şeyleri daha farklı bir biçimde ele almamız lazım sorumluluklarımızı daha iyi bir biçimde değerlendirmemiz lazım o işin ayrı bir boyutu dördüncüsü de salihattır yani salih amel işlemektir yine suresinin 8. ayeti bir önceki ayetle beraber okunması gerekir 7. ayetiyle beraber salihatın orada olduğunu göre göreceksiniz şimdi benim güzel kardeşlerim bir soru sorup cevap vermek istiyorum biraz da hızlandırarak Allah'tan razı olmak insana sadece uhrevi kazançlar sağlamaz. Bahsettiklerim uhreviydi ama dünyevi kazançlar da sağlar. Peki Allah'tan razı olmak insana dünyevi anlamda neler kazandırtır? Bir, tahammül derecesini arttırır. Eğer razı olursan tahammül edersin. Anlayabileceğiniz somut bir şey söyleyeyim mi? Diyelim ki, akşamdan niyetlendiniz yarın günlerden pazartesidir ya da perşembedir nafile oruç tutacaksınız niyetlendiniz bilincinizi ona uydurdunuz iftara kadar sabredeceksiniz ama böyle bir şey yok her gün alışılmış gel, gelen bir hayat var öyle saat 2'de her gün yemek yiyorsanız bir buçuk olduğu zaman başlayacak karnınızdan zil çalmaya Hele ikiyi biraz geçsin perişan olacaksınız. Ama hazırlıklı olsaydınız size hiç dert olmayacaktı. Aynen tahammül derecesini arttırmak da budur. Eğer Allah'tan razı olursak sabır ve sebat azığımız olur. Ve dünyevi anlamda bu manada çekeceğimiz sıkıntıları taşıma adına da belli bir hazırlığı gidermiş oluruz. İkincisi kanaat etmesini sağlar. Kanaat eder. Kendinden üstü olanlara bakmaz aşağıda olanlara bakar. En büyük zenginliğin kanaat olduğunu bilir ve o zenginlikle hayatını devam ettirmeye çalışır. Ayağını da yorganına göre uzatır ağrısız başım der bu manada daha az olsun ama şöyle rahat olsun der. Kendini bu manada biraz daha hazırlar ve o rızanın gereğini yerine getirme adına da bunu ortaya koyar. Kalbi sükunete erdirir. Bu manada mesela hasetin ilacıdır biliyor musunuz rıza söyledim hasetin ilacıdır kalbi birçok hastalığa rızadır aslında ilaç dördüncüsü güven duygusunu güçlendirir hem başkalarına hem de değerine değerlerine karşı da güven duyusu olur beşincisi de en önemlisi de belki de budur saadeti hayata hakim kılar cenneti Yüreğinde taşır o insan der ki o büyük İslam alimi gibi düşmanların bana ne yapabilir ki ben cenneti yüreğimde taşıyorum hapsedilmem halvet sürgün edilmem hicret öldürülmem şahadettir. var mı ötesi 3 tane şey üçü de benim için düğün bayramdır çünkü ben cenneti yüreğimde taşıyorum der böyle bir ufka insan ancak rıza ile ulaşabilir. Allah'tan razı olan insanın söyleyeceği bir sözdür bu. Allah söyletti sözü hayatlarımıza da inşallah karşılık buldursun. Şimdi benim güzel kardeşlerim hızlı bir biçimde bir noktaya götüreyim sizi. Aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatını Allah aşkına şöyle zihninizde bir film şeridi gibi geçirin. Baba yok gözünü öyle açıyor. 6 yaşında anne, anne gidiyor yaslanıyor dedeye 8 yaşında Allah dedeyi de alıyor. Gençliği o en verimli çağları en ızdıraplı bir biçimde geçiyor. 25 yaşında kendinden 15 yaş büyük 3 çocuk annesi olan Hatice anamızla hayatını birleştiriyor. Onun için asıl güzellik odur. Belki de nübüvvet öncesinde onun en büyük teselli kaynağı o olmuştur. Ama sonra biraz oh diyecek biraz böyle yüzü güleceği bir anda Allah veriyor alıyor veriyor alıyor. Kasım'ı veriyor alıyor Abdullah'ı veriyor alıyor. Arkasından kızlarını da birer birer toprağa kendi elleriyle tedbi, tevdi ediyor. Düşünebiliyor musunuz dört kızından üçünü Selam vesselam Efendimiz kendisi defnetmiştir. Böyle büyük bir imtihanla karşı karşıya bir evlat acısı bile insanın yüreğini ne kadar yakar siz aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatına bakın. Hanımına iftira atılıyor bir ay boyunca Medine bütün genişliğiyle bana dar geldi diyor. Ne kadar büyük bir imtihan bu imtihanın haddi hesabı yok inanın anlatılacak gibi değil. Dostlarından bu manada imtihan görüyor. En yakınları en yakınları en büyük imtihanları oluyor. Uhud'da en yakınlarıyla en ağır imtihanları sallallahu aleyhi ve sellem yaşadı. Daha neler neler neler neler. Ama ben bunların hiçbirisini söylemeyeyim size. Ayşe anamız diyor ki ya Resulallah iki rivayet var ki ben ikincisini seviyorum ve tahmin edersem de bu ikincisi biraz daha güçlü. İlkinde rivayet şöyle Uhud'dan sonra senin en acı günün hangi gün? Uhud dahil ya Resulallah en acı günün hangi gün? Hangi günde sen hüzünleri zirvede yaşadın? Bunu söyleyince Ayşe anamız aleyhissalatü vesselam efendimizin yüzünün rengi değişiyor. Şöyle derin bir ah çekiyor. Bu hali görünce anamız diyor ki keşke sormasaydım ne kadar üzdüm Resulullah'ı. Ama aleyhissalatü vesselam efendimiz başlıyor anlatmaya ve taifi anlatıyor. Mekke'de bütün kapılar yüzüme kapandığı zaman uzaktan da akrabalarım olan Abdi Külal'in çocuklarının evine gitmiştim. Yanımda Zeyd bin Haris'e vardım evlerine üç kardeş bir salonda oturuyorlar. Abdi Habib ve Mesud arz ettim kendimi niçin geldiğimi anlattım dedim ki ben Allah'ın seçilmiş peygamberiyim size Allah'ın mesajlarını duyurmaya geldim Müslüman olun şunları kazanırsınız eğer inkar ederseniz şunları kaybedersiniz artık ne anlattıysa orada anlatıyor sözü çocukların o evin sakinlerinin büyüğü alıyor Abdüyalem eğer diyor Allah peygamber olarak seni göndermiş ise ben Kabe'nin örtüsünün hırsızı olayım. Bu büyük bir söz. Yani mümkün olmaz senin peygamber olarak gönderildiğin. Sonra ortancısı Habib konuşuyor. Daha da küstahlaşarak. Eğer sen Allah'ın peygamberiysen benim gibi basit bir adamla konuşmaman lazım. Ama sen Allah'ın peygamberi değilsen ki değilsin haşa yüz binlerce kez haşa senin gibi basit bir adamla ben konuşmam diyor her bir söz sallallahu aleyhi ve sellemin yüreğine saplanan bir hançerdir Allah aşkına kendinizi bir, bir an bu tabloya dahil edin üçüncüsü çocukların en küçüğü Mesud sözü alıyor ve şöyle bir şey söylüyor Allah bula bula seni mi buldu Mekke'de bu kadar ileri gelen var soylu adam var zengin adam var Bunlar dururken mi Allah seni gönderecek? Aleyhisselatu vesselam Efendimiz bakıyor ki bunlara kapalı kapılar. Bir tek talepte bulunuyor onlara. Geldim size anlattım, siz de kabul etmediniz. Ne olur konuştuklarımız aramızda kalsın. Kurban olduğumuz utanıyor bu sözlerin Mekke müşrikleri tarafından duyulmasını istemiyor. Çünkü onlardan çıkmış gelmiş. Ama kahkahalar yükseliyor evden hayır diyor ne duymaması elbette dostlarımıza senin bizim karşımızda düştüğün bu hali buyuracağız. Bir de çık dışarı göreceksin dışarıda seni ne bekliyor. Allah Resulü boynunu büküyor dışarıya çıkıyor. Neyi ne adına taşladığını bilmeyen çocukların kendisini kaybetmiş ayak takımının taşlarının hedefi oluyor. Taşlana taşlana kan revan içerisinde Ninovalı Addas'ın hizmetçiliğini bekçiliğini yaptığı üzüm bahçesine kendisini atıyor. O orada durduğu anda Ninovalı Addas'ın bir tas içerisinde ona üzüm ikrami, ikram ettiğini besmeleyle o üzümden bir tane aldığını ve sonra arada geçen konuşmaları biliyorsunuz. Kan revan içerisinde bu halde Yola revan oluyor sadece addası kazanmış o yolculukta ve şöyle bir dua ediyor orada sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım güçsüzlüğümü ve çaresizliğimi insanların nazarında düştüğüm zor ve hakir durumumu ancak sana arz ediyor ve ancak sana şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Sen zor ve sıkıntılı durumlarda olanların, zulüm altında zayıf düşürülmüş olanların Rabbisin. Benim de Rabbim ancak sensin. Beni kimlerin eline bırakıyorsun? Sen beni zalim bir düşman eline düşürmeyecek, onları bana hüküm geçirtecek bir konuma getirmeyeceksin. Bir beşer olarak bunları söyl söylüyor. Bunları söylediği anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir ruh hali yaşadı bilmiyoruz. Ama hemen bu sözlerin arkasından döndüğüne sözün yönünü başka bir yere çevirdiğine şahit oluyoruz şimdi. Ey Rabbim benim üzerime çöken bu musibet ve eziyetler eğer senin bana karşı bir kızgınlığından ve öfkenden dolayı değilse çektiğim bunca sıkıntıya hiçbir aldırış etmem ve hepsine tahammül ederim yine de senden bana gelecek bir sığınmaya çok ihtiyacım var hem bu dünyada hem de ahirette senin o karanlıkları aydınlığa çevirecek nuruna sığınıyorum ey Rabbim sen hoşnut oluncaya kadar senden af diler tevbe ve da bulunurum biliyorum ki güç ve kuvvet ancak sendedir rıza adına sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden çok ama çok şey aktarılır sadece taifte yapılmış şu dua Allah Resulü'nün dünyasındaki rızanın nerede durduğunu gösterir şimdi benim güzel kardeşlerim size bir ödev vermek istiyorum istiyorum ki şu böyle ortamın karıştığı zihinlerin allak bullak olduğu bir zaman diliminde Hakla meşgul olalım. Bırakalım bizim yapacak bir şeyimiz yok. Boşu boşuna zamanımızı farklı şeylerde tüketmenin bir anlamı da yok. Daha iyi şeylerde biz harcayalım. Vereceğim şeyin de iyi olduğunu zannediyorum. Niye bizde rıza yok? Cevabını ben severeyim. Bizde iman zafiyeti var. Hocam gerçekten emin misin bunu söylediğine? Vallahi eminim. Biz Allah'a inanıyormuşuz gibi davranıyoruz. Allah'a iman meselesi bizde ciddi bir biçimde zafiyete uğramış vaziyette. Allah'a iman meselesi sadece ve sadece dilimizde şu anda. Ve ciddi bir biçimde biz şu anda bu iman zafiyetini yaşıyoruz. Allah aşkına dönün. En önemli şeyden bahsediyorum size imandan daha büyük, mühim bir şey var mı? İman yoksa hiçbir şey yoktur zaten başka bir şey konuşmaya gerek yok. Ben en temele en temele en temele inerek bunu söylüyorum. Dönün ve deyin ki ben ne yapsam imanımı bu manada yeniden tecdit edebilirim, yenileyebilirim, tesis edebilirim, koruyabilirim ve muhafaza edebilirim. Bende eksik olan şey nedir ki ben bu iman zafiyetini yaşıyorum? Bunu ciddi bir biçimde sorun kendinize ne olur. Oturun ve iman meselesini bir yazın ya yazın ciddiye alın. Allah'a iman meselesi ben Allah'a iman ettiğimi söylüyorum. İman ettiğim Allah'la benim aramdaki bu bağ neler bunları ben bir ortaya koyayım diye. Şöyle bir bakalım hiçbir şeye yaslanmadan bir sayfa doldurabiliyor muyuz? En azından bunu bir yapın. Bir sayfa Allah'a iman meselesini herkes bir yazmaya çalışsın gerçekten biz Allah'a iman deyince ne anlıyoruz biraz gayret verin önümüzdeki hafta konumuz bu olsun ve meseleyi biz temelden ele alalım çünkü temel sarsıldığı için başka şeyler bir türlü dikiş tutmuyor binanın temelinde çürüklük var biz üzerine yeni yeni odalar yapıyoruz süslüyoruz püslüyoruz Perdeleri değiştiriyoruz başka başka işte ya alttan gidiyor bina kaymış. Bina gidiyor senin haberin yok sen ne düşmüşsün perdenin derdine. Bina gidiyor kaymış zemin ama sen aslında zeminden meseleyi ele almadığın için bu noktadasın. Onun için istiyorum ki şu nebevi miras derslerimizde Allah Resulünden bize miras kalan en önemli şeylerden biri olan iman meselesini Böyle birkaç haftaya yayarak ki ben önümüzdeki hafta söyleyeceğim size onun programını. Birkaç haftaya yayarak ele alalım ki inşallah imanlarımız Rabbimizin istediği iman seviyesine kavuşmuş olsun. Duayla başladık gelin duayla bitirelim. Üç tane dua kısaca söylüyorum. Kaynaklarını veririm ben notlarda arkadaşlara siz oralardan alır bakarsınız. Özellikle bu taif duasının ne olur vakit geçti diye ben. Yapmadım. Böyle bir Arapçasını okuyun ya da okunmuş Arapçaları var bir Arapçalarını dinleyin. O kadar güzeldir o kadar güzeldir ki o asli dilinde dinlemek de okumak da size bambaşka ufuklar kazandıracaktır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz geçen ders Mü'minun suresinden girdik ya o Mü'minun suresinin ilk 10 ayetini okurken nazil olduğu günden ondan sonraki günlere de o ilk 10 ayeti okurken şöyle dua ediyor. Allah'ım bizden razı ol ve bizi senden razı olma derecesine yükselt. Amin. Ne güzel ne güzel Allah'ım bizden razı ol ve bizi senden razı olma derecesine yükselt. Amin. Zeyd bin Sabite sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz uzunca bir dua öğretiyor. O duanın bir cümlesinde de şöyle bir şey söylüyor. Allah'ım senden gerçekleşen kaza ve kaderin sonucuna rıza göstermeyi bana nasip etmeni dilerim. Amin. Bu duayı da tekrar edelim. Allah'ım senden gerçekleşen kaza ve kaderin sonucuna rıza göstermeyi bana nasip etmeni dilerim. Amin. Ayşe anamızdan Hazreti Ali'den ve Selam efendimizin gece namazlarının sonunda yaptığı bir duanın bir cümlesi de şöyledir. Allah'ım senin gazabından rızana sığınırım. Allah'ım senin gazabından rızana sığınırım. Rızayı anlayabilmeyi bizlere nasip eyle. Bizi kendinden kendini de bizden razı et Allah'ım. Ne olur bize, bizden razı ol Allah'ım. Öncelikle bizim senden razı olmamızı bize nasip eyle Allah'ım. Ve o rıza makamını, o rıza derecesini, o rıza seviyesini kazanmış bir biçimde senin huzuruna gelebilmeyi bizlere kolaylaştır Allah'ım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed ve da'wana en ilhamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha.